Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri, Rujdi Şimşek ve Ayfer Şimşek'e teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçak Aklımız ve çevremiz bize temkinli olmayı öğütlese de bazılarımız hayallerinin peşinden koşup açık denizde olmayı tercih ediyor. Ama bilirsiniz limandan ayrıldınız mı artık hiçbir şey belli değildir. Tıpkı yedi aydır hepimizin ters rüzgarda savrulması gibi. Bu şarkı açık denizde olma cesaretini gösterip fırtınaları göğüslemeyi seçenler için. Bana anlatma sakın. Riske girseydin eğer, yola çıksaydın eğer, neler yapardın neler? Bana anlatma sakın. Yelken atsaydın eğer, özgür olsaydın eğer, neler yapardın neler? Sen riskele bağlı, fırtınalardan yoksun, tatlı rüzgar araziyi. Ben açık. Deniz bu belli olmaz Huyunu seveyim Sen iskeleye bağlı fırtınalardan yoksun Tatlı yüz yara razı Ben açık denizliyim Deniz bu belli olmaz Bana anlatma sakın. Riske girseydin eğer, yola çıksaydın eğer, neler yapardın neler? Bana anlatma sakın. Yelken açsaydın eğer, özgür olsaydın eğer, neler yapardın neler? Sen iskeleye var. Baby. Herkese merhaba 95.0 açık radyoda Babil'den sonra programı dinliyorsunuz. Ben Hüjmetgür Çay. programa candan, erçetinden dinlediğimiz bir şarkıyla başladık. Alışkanlıklarımız, olanaksızlıklarımız, korkularımız ve daha birçok şey çoğu zaman hayallerimizi ertelemeyi getiriyor ama bazı insanlar var ki işte korkularını yenip hayallerine ulaşmak, düşledikleri hayatı yaşamak için Korunaklı limanlarını, sığ sularını terk açık denizlere çıkma cesaretini gösterebiliyorlar. Candan Erçet'in şarkısını açık denizde olmayı seçip yola çıkan fırtınaları gözleme cesaretini gösterenlere adamış, onlar için yazmış bu şarkıyı. Bugün programda okyanus ötesinden e, denizci bir konuğum olacak. Fahrettin Eroğlu ki denizci dostları ona Faho Kaptan diye sesleniyorlar. Ve e, tabii bayan Sandra Lee yani her ikisi de bir gün e, yeter artık. Yani benim özlediğim hayat bu değil diyerek işte birisi 2009'da e, Türkiye'den ayrılmış. E, diğeri 2015'te Arjantin'den yola çıkmış ve yolları 2019'da Meksika'da İzamoğeresse birleşmiş. bayan Sandır'ın sesi çok güzel. Yani biraz sonra siz de bana hak vereceksiniz. İşte şarkı söylediği lokalde tanışmışlar. Farit'in Kaplan'la ve bugün de Bahamalar'da işte birlikte hayallerine yelken açıyorlar. Sizler de onları YouTube sayfalarından paylaştıkları videolardan tanıyabilirsiniz. İzleyenlerimiz vardır mutlaka. Yani Tanrı vergisi bir doğallık. İşte sosyal mesaj verme kaygısı olmaksızın Yaşadıkları her neyse bütün samimiyetleriyle bizlerle paylaşıyorlar. Zaman zaman denizciliğin inceliklerine dair, e, teknede yaşamaya dair pratik bilgiler veriyorlar. E, yani hiçbir zaman belki gidip göremeyeceğimiz yaşadıkları yerlerde e, kameralarıyla bizleri gezdiriyorlar. E, çocukluğumdan başlayarak yani yaşadığım Küçükçekmece Gölü, işte okuduğum Uzak Denizleri anlatan kitaplar ve Ortaokul yıllarında elime geçen Sadun Boru'nun Kupayı Erken kitabı yıllar içerisinde denize olan tutkumu pekiştirdi. E babamın yaptığı kayıkla işte gölde geçen günlerim sonra en sevdiğim yer olan adeta bir gemi gibi denizin ortasında salınıp duran da geçen günlerim vesaire. 2017'den bugüne açık radyoda program yapıyorum ve sık sık denizci şarkıları çalıp işte Harikarnas Balıkçısı gibi Sadun ve Oda Boru gibi büyük Türkiye'li denizcileri anmaya çalışıyorum. En son geçen yıl Bodrum'u tiran dil ustalarını ve sevdalarını programıma konuk etmiştim. Yaklaşık üç yıldan bugüne de YouTube'dan yeni denizcilerle tanışıyorum. İşte Açık Radyo'nun bu hafta başlayan 53. yayın döneminde bundan böyle altı haftada bir Türkiye'de bir denizciyi programıma konuk etmek istiyorum. Yani Türkiye'de amatör denizciliğin yaygınlaşmasına küçük de olsa bir katkı sunmaktan Mutlu olurum diye düşünüyorum. E bugün ilk konuğum yaklaşık 2 senedir işte yen, hayallerini yaşa başlıklı, YouTube kanallarını merakla yani beğenerek tak takip ettiğim e Farhat'in Kaptan oldu. E Farhat'in Kaptan hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. E şu an tam neredesiniz e, Kaptan? Şu an Bahamalardayız. Bahamalarda e, Great Inagua diye bir ada var. Yani e, Küba'ya 60 mil uzakta. İşte Dominik hmm. Cumhuriyeti'nin sanırım 100 mil uzakta. Hmm. E, Bahamalar'ın en güneydoğu ucundaki ada. Hmm. Türk e, Skeikos Island adalarına da biraz yakın. Saat farkı <gülüyor> ne kadar? Yani 8 saat e, ben sizden gerideyim. 2019'dan beri Kuzey Amerika'dasınız değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Şimdi 2000 aslında şöyle biraz e, başlarsak yani ben tekneyi aldıktan sonra bazı vize problemlerinden dolayı acil derecede e, Amerika'dan çıkmak zorunda kaldım. Tekne hazır değildi. E, i̇şte Küba'ya gittik. E, aslında 2016 yılından beri e, yani bu bölgedeyim. Yani bölge olarak tamam. evet bölge olarak şöyle haritada kafanızda bir şekil olsun diye söylüyorum. Amerika'nın işte Florida, Küba, Meksika, Guatemala ya bu bölgedeyim. Yani Karayip ve Meksika Körfezi. Aynen şey aynen. Bir şarkı arası verelim Siz evet, sıradaki evet. şarkıyı anons eder misiniz? Aslında Natalia Lafourcade var. Meksikalı bir kız bu. Ufacık tefecik bir şey. Ben onu Amerika'da NPR diye radyos diye bir radyo vardır. Sizin gibidir. Açık radyo gibi. Böyle kar amacı gütmeyen böyle bir radyo. O radyoda küçük bir programı var. Tiny Desk diye. Orada konserleri. Orada tesadüfen görmüştüm. İnanılmaz yetenekli bir kız. Meksikalı. Onun şarkısı var. Eee Tusisaveskerer mi? Yani anlamı beni sevmeyi biliyor musun? <gülüyor> gezicilik hikayen nasıl başladı kaptan? Yani ilk tekneniz meseleydi diye değil, değil mi sanıyorum ismi? Mes, şey, mesela evet meselem ha, meselem. O, e, e, Müslüm Gürses'in bir şarkısı var mesela diye. Mesela ben ben müzik dinlemeyi çok severim. Eskiden arabesk dinlememeye çalışıyordum falan ama sonra sonra yaş biraz kemale erince aslında bazı arabesk şarkılarının da güzel olduğunu anladım. Müslüm Müslüm'un mesela mesela şarkısını o kadar e, güzeldir ki mesem şarkısının şarkı sözü o tekneyi almamdaki her şeyi anlatıyordu. Dolayısıyla mesela oradan başladı. Biraz daha açıklayayım. Yani ben evet. uzun süredir tekne sahibi olmak istiyordum. Sebebi de bu uzaklar var ya Osman Otosoy. Tabii, Otosoy tabii. hep onlar suçlu bunları. Sadım Mora hep onlar. Hep onların yüzünden oldu bunlar. Sonra evet. <gülüyor> dedim bir tekne alayım. Ama tekne alacak para yok yani. O zaman dedim bir tekne yapayım yani. Tekne nasıl yapacağız bilmiyoruz falan. İşte Nerede bir o yıllarda Türkiye'deyim. Aa, o zaman Ege'de mi? Yok, yok. Çanakkale'liyim ben. Çanakkale. Hı hı. Evet. E sonra Bursa'da bir tane böyle kabuk halinde bir tekne vardı. Adam satıyordu. Altında dört tane delik vardı falan. Fiber klas. Sekiz buçuk metre bir tekne. E dedim yani elimdekilerle başlayayım. Yani çünkü hayat geçiyor. Ya bir, bir an önce başlamam lazım ya. Yani. Yoksa olmayacak yani Ondan sonra. O işte o tekneyi aldık. Alaçatı'ya götürdüm. Orada yapmaya başladım. Niye Alaçatı'ya gittin ders Yani Vinç'le kaldırdık götürdük Bursa'dan. Çünkü planım şuydu yani orada Alaçatı'da balıç koyacaktım onu. Hem yapacaktım hem de sörf yapacaktım falan. Yani işte teoriyle e, uygulama farklı oldu. Yani çok para döndük o tekneye. E, beceremedik. Yani parasız kaldık çok zor şartlarda. Bir kış geçirdim o teknenin için Karaday Hı. Yani denizciliği o teknede mi öğrendiniz? Sunayabilir miyiz? Ya şimdi denizciliği Öncesi hala öğreniyorum e, aslında. E, ben işte bu uzaklar belgeselinden sonra daha doğrusu şöyle yani çalışmaya başladık asılaydım ben. Çalışmaya başladık falan. Gidiyoruz geliyoruz işte görevlere gidiyoruz falan. Baktım hayat bir rutin yani hiç e, bir süre sonra anlamsız gelmeye başladı. Tabii yaş o zamanlar daha genç. Sorgularken şu andaki gibi sorgulamıyorsunuz ama bir şeylerin doğru gitmediğinin farkındasınız da ne olduğunu anlamıyorsunuz. Ya. Dolayısıyla yavaş yavaş ya dedim ben istediğim hayat bu değil ki yani bu ne de yani gidiyoruz geliyoruz çalışıyoruz falan filan bu, bu değil yani amacım zengin olmak olsa bu işi niye yapıyorum falan diye düşünmeye başladıktan sonra dedim ben yani istediğim hayat bir tekne hayatı olabilir. Bağımsız, kendini kendine yetebilen bir tekne. İşte ondan sonra başladı. O esnada tam böyle onları düşünürüm esnada Uzaklar belgeseli çıktı ATV'de. Yerken Dünyası Dergisi vardı o zamanlar. Biliyoruz, o dergiyi biliyorum. keşfettim. Efsane dergiyi. Evet. O dergide yazılar vardı. Dünyayı dolaşan Türklerin. Şimdi hatırlayamayacağım. Onla, Yani dört gözle bekliyordum. Bir ay geçsin de tek, bir sonraki bölümü alayım diye şeyim dergini. Sonra işte oradan başladı ee, tabii okuyorsunuz surf kursu aldım işte sörf öğrendim yelken teorisini öğrendim ama uygulama yapmam lazım. Uygulamaya da işte orada tekne kiralayan bir şirket vardı Alaçatı'da Bavaria işte, tekneleri kiralıyordu. Onlara gittim dedim ben yani beleş adamım yani kendi masraflarımı da karşılarım. Beni dedim alın kullanın valla onlar da hep kötü havalara aldılar beni <gülüyor> hep kötü, tekne transferi için. İşte oradan sonra Nezih Kılıçkın'ı var. Belki denizci camiası tanır. Onunla beraber bu Emir Rallisi vardır. Kuzey Akdeniz, şey Doğu Akdeniz. Eskiden yapılıyordu hala yapılıyor mu bilmiyorum. Nezih abinin yanına katıldım falan. Mısır'a doğru işte Suriye. o zamanlar savaş yoktu. Lübnan Suriye, Mavi Marmara olayından sonra olan olaylar. İsrail falan. Öyle öyle ya birisi teknede bir, bir yere transfer yapacak olsa dese ki yani gelir misin falan. Gece saat 3'te bile tamam diyordum yani. O zamanlar bir kız arkadaşım vardı. Çok kızıyordu bana ya diyor ya 3'te de çağrılmaz ki 3'te de gidilmez ki ya falan diyordu ya. Dedim sen tamam yani sen dur ben gelirim gün sonra inşallah. <gülüyor> Peki bir şarkı arası daha verelim şimdi Fahrettin Kaptan. sıradan hangi şarkı var yine sizden anonsunuz. Sonra da de Luna Yena diye bir şarkı. How you pronounce this? I don't know the name of this song really. Nela da Luna. Luna Yena. De, Luna, Yena. Yeah. Luna evet, Yena. Bu şarkının de, yani, telaffuzu şöyle. Luna Yena. Uh -huh. Is that an email? Uh, Luna Yena is a moon, full moon. Evet. Mm -hmm. Luna Yena. Dolunay. <gülüyor> yani Dolunay. <gülüyor> anlamına gelen bir şarkı. Bu şarkı yalnız Venezuela halk şarkısı. Bu şey bunu özellikle söyleyelim. Ee, enteresan şeyi var. Lirik anlamı var. Yani ee, ama çok güzel bir şarkı. Yani ben aşık olmuştum bu şarkıya. Yani... Harika. Peki. Şimdi onu dinliyoruz. Yo fui de una cara sombrada dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora. Tu corazón con el mío. Tu corazón konel mi Sonra askerlikten ayrıldınız değil mi? Ve Amerika'ya. Yok bundan, yo, bundan önce ayrıldım askerlikten. 2008 Hı. yılında ayrıldım. İşte dediğim biraz önce söylediğim sebeplerden yani işe gidiyoruz, geliyoruz, çalışırız. Tamam bir şeyler yapıyoruz, görevimizi yapıyoruz ama yani sorguluyor ya insan yani bu mu yani? Hayat bu mu? Yani herkes ölecek, hepimiz öleceğiz ve şöyle bir şey söylemişti yıllar önce bir arkadaş. Eğer yaşadığın iki günden yani iki günden İkisi de birbirinin aynıysa o günü tek sayman lazım. Yani düşünsenize bir seneniz aynı şekilde yaşıyorsanız her gününüzü aslında onu bir gün olarak saymanız lazım. Bu hesaba göre biz bir gün yaşıyoruz. <gülüyor> evet, yani, ne yazık. Dolayısıyla sorgulamaya başlayınca ben dedim yani bu, bu iş olmayacak böyle ben istifa ediyorum ayrılıyorum. Bir de bazı sürtüşmeler oldu o eski çalıştığım kurumla ilgili amacının dışında bazı şeyler falan kişisel kaprisler bilmem ne. Oralara girmeyelim. Amerika'daki ikinci teknenizden de söz edebilir miyiz? Yani adı da mesela şey çok asil yok yani deli hastanesi anlamına geliyormuş. Yani <gülüyor> evet. bu tekneyi tercih etmeniz de bu isim de etkili olmuştur herhalde değil mi? Çünkü yani yaptığınız işler pek de hani akıllı insan işi değil. Hani benim gibi akıllı insanlar denizde, mesela, <gülüyor> evlerimizde. Güven içerisinde yaşamın sonlanmasını bekliyoruz. Hatta şöyle bu Halikarnas balıkçısı yani bu tarz yaşama uzun ölüm diyordu. Yani işte denizde olup her an ölmek var. Çok Ebi'de doğru. E bir de uzun ölüm var diyordu bir hikayesinde yani kahvenin önünde işte sandalyesinde pinekleyen arkadaşına. Biraz Aa, o evet, tekleden evet. söz edebilir misiniz? Nasıl Şimdi olduğunuz... o tekne, işte bu meselem Türkiye'de. Meselemi yaptık biraz. Bir kış geçirdik içinde ama para bitti. Çok kötü durumdayım. Yani kredi kartında, Amerika bize var bu arada parantez içerisinde. İstifa etmeden önce almıştım. Arkadaşımı ziyarete gitmek için. Ondan sonra şey yaptık. Yani kredi kart, artık para yok zaten. Eksideyiz. Kredi kartından çektim parayı işte bilet aldım ve Amerika'ya gittim. Cebimde de 700 dolar para var. 300 dolar ev kirasına verdim. Roommate. E, kaldı işte 350, 300, 350 dolar falan bir para. Bir ay yaşayabilirim ve başka da bir şey yok. Yani öyle bir şey. Sonra işte o esnada orada Türkler tabii daha önceden gitmiştim ben Amerika'ya. Tanıdığım Türkler benim tekne hastası olduğunu bildikleri için deder ki ya faa gel gel gel bir tekne aldık falan ondan sonra, iyi dedim abi nasıl bir şey falan, tabii onlar e, tekneye hakim değiller nasıl bir şey olduğunu, sadece şimdi Amerika'da auction deniyor yani iflas eden hmm. insanların işte banka el koyuyor, açık çıkarıyor, satıyor yani bu tekneleri, onların da işte araba galerisi vardı, öyle lisansları olduğu için bu tekneyi almışlar iki kişi, onların planı işte tekneyi yapıp Küba'ya gitmek, tabii yani Amerika'da vakit makittir. Yani çok pahalıdır zaman. E, zaman ayıramadıkları için ben tekneyi gördüm. Ben aşık oldum tekneyi artık. Yani tekneyle yatıyorum, tekneyle kalkıyorum. Bu esnada Ericsson'dan bir firma, yani Ericsson firması var ya şu telekomünikasyon. E, evet, ona çalışan bir taşeron firmadan birisiyle tanıştım. Benim şey, ordudaki görevim e, muhaber etmiş, komünikasyon. Muhabere. Evet dolayısıyla işte biraz konuşurken falan o Merve'm o beni yemliyormuş Yani burada doğru kelime mi bilmiyorum da işte şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz bilmem ne. Yani Merve yanlış yapıyorsun işte işte buradaki polarizasyonun şöyle olması lazım. İşte burada nereden baksan 20 ben kazanırsın falan filan derken sen ne di? Bizimle çalışmayı düşünür müsün falan dedi. Dedim ne yapıyorsunuz ki? bilmiyorum. Ya biz dedi bu işi yapıyoruz. Dedim tamam o benim işim. <gülüyor> i̇şte orada biraz 6 ay falan takıldım. Sonra e, iyi para verdiler Vallahi <gülüyor> Ondan sonra geldim Amerika'ya tekrar. Ya daha doğrusu bu iş Avrupa'da oluyor. E, sonra Amerika'ya geldim tekrar. Sonra bağlı şirket e, taşeron yani. Sonra Amerika'ya geldim tekrar. Dedim abi bu tekneyi siz dedim bak bu tekne acı çekiyor burada ağlıyor. Siz dedim bunu bana ver. Onlar da tamam olabilir falan dedim. Dediler. Dedim aldığınız fiyata verin. Kaç para? 12 bin dolar. Tamam dedim bak trink para. Para koşu kırmızı deri. Ondan sonra aldım ben tekneyi. Prosedürler bitti. Prosedürler bitene kadar ben otelde kalıyorum. Otele de 80 dolar veriyorum. Ondan sonra bir arkadaşım da bir tane kamyonet verdi. Küçük up truck var ya. Yani öyle deniyor ya ondan. Hı hı. Al dedi kullanırsın falan. Ondan sonra dedim taşınabilir miyim tekneyi? Dediler tamam ya tekne senin taşı. İşte Marina'ya gittim. Marina dedi ki ya teklede yaşamak yasak falan bilmem ne dedi. Oradaki kız. Tiki bir kız vardı. Yani, öyle, yani olaydan tam uzak. Ben Marina menajeriyle görüştüm. 60 yaşında birisiydi. Steve ismi. Hala e, iyilikle anarım yani. E, ona dedim ya Steve böyle böyle bir durum var. Ya dedi senin için sen dedi. Yaşa dedi. Yani burada tuvaletimiz, banyomuz var dedi. Harici. Çünkü tuvalet olmayınca yaşamanıza izin vermiyorlar. Yani marine sistemi olması lazım. Yani tuvalet çekecek sistemi olması lazım. Orada o sistem yoktu. Bu, Neyse Marina Florida'da değil mi? Florida Florida'da mıydı? Tampa Körfezi. Tampa, Tampa bravo. Tampa'nın kuzeyinde e, Hernando Beach, Spring Hill denen bir yer. Böyle e, orası biraz Tampa'nın kuzeyinde. Sonra orada işte tek tabii ondan sonra ben tekneye gidiyorum. İşte malzeme alıyorum, geliyorum, yalnız başım yapıyorum, iniyorum, çıkıyorum. Akü aldım iki tane kocaman akü aldım onları işte caraskalla ana yelkenin o muyla falan çıkarıyorum bu esnada beni seyrediyorlar orada ben de diyorum niye seyrediyorlar falan en sonunda oradaki birisi çalışan birisi dedi dedi ne yapıyorsun sen ya dedi dedim aküleri çıkarım e dedi burada farklı var söylesene. Dedim bilmiyorum yani o iş için para çarj <gülüyor> etmiyor musunuz falan dedi. Yok dedim bu bunun için var burada falan. Dedim ikinci aküyü de kaldırdım <gülüyor> artık iş bitti yani. <gülüyor> Neyse yani konu konuyu açıyor fazla detaya giriyoruz da i̇kinci, tek, ikinci tekneyi de işte orada yapmaya bu. başladım. Bayağı bir hala ama yani. Hala devam ediyorsunuz. Yani. Hala topuk. Eliniz tek hala, hala. üzerinde hala. yani. Tabii, evet. Peki şöyle yapalım mı? Muhabete biraz ara verip Bayan Sandra'dan bir şarkı dinleyelim mi? Hatta evet. şarkıya geçmeden izin verirseniz ben dinleyicilerim onun hikayesinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Ee, Bayan Sandra kendi deyimiyle kendisi küçük ama kalbi büyük bir Latin Amerika ülkesinde. Ee, Uruguay'da dünyaya gelmiş. Ama hayatının büyük bölümünü Arjantin'de yaşamış. İşte otelcilikte sonra muhasebe eğitimleri almış ama eğitimini sürdürmemiş. Ee, fakat 15 yaşından beri çalışıyor. İşte 13 yıl muhasebe yapmış, 8 yıl bir başka iş ve yani tüm diğer modern köleler gibi işte 9-6 mesai yapıp başkalarına para kazandırmanın ona göre olmadığına karar verip zaten her zaman hayatında olan dans ve şarkıcılık yeteneğine de güvenerek 2015 Ocak ayında yollara düşmüş. Önce Brezilya, ardından diğer kıta ülkeleri işte doğayla bütünleşik bir yaşam, işte yoga felsefesiyle tanışmış ve 2019'da da Meksika'da İslam Moheresti Şarkı söylediği lokalde Fahrettin Kaptan'la yolları kesişmiş ve bugün işte Bahamalar'da yollarına devam ediyorlar. Peki şarkıyı siz anons eder misiniz Fahrettin Kaptan? E şarkı şarkı bizim, anlatıyor. şarkı bizim, bu bizim e, favori şarkılarımızdan biri aya Amores diye bir şarkı. Bu ko, Kolera Günlerinde Aşk diye bir aslında şarkı Şakir e, ait ama hmm. onun başka bir yorumu Sandra yorumu da onu çok da güzel oldu aslında yani gitarla da ben de işte ses ama o kadar bence çok değilim. güzel <gülüyor> yani böyle de çok güzel yani, dinliyoruz şarkısı. o zaman ay mi fiyen kenu araya por ti por tenerte un segundo alejados del mundo y ser kita de mi Ay mi bien, como el río Magdalena Que se funden la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen. Y en las noches del otoño revertecen. Tal como el amor que siento yo por ti. Ay, mi bien, no te olvides del mar Que en las noches me ha visto llorar tantos recuerdos de ti Ay, mi bien, no te olvides del día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 amors que se esperan el invierno y floresen y en las noches del otoño verdese tal como el amor que siento yo por ti por ti por ti Doğunuzun bildiği gibi amatör denizciliğin dünyadaki öncüsü, Kanada asıllı Amerikalı istiridi avcısı, gezgin denizci ve yazar Joshua Slocum. Yani Iskarta'ya çıkan ve ona yeniden yaşanan verdiği Spray adlı teknesiyle dünyayı tek başına dolaşan ilk amatör denizci. Yaklaşık 74 bin kilometre ve 3 yıldan fazla süren yolculuğu 1898 yılında tamamlamış. Kendi yazdığı anılarını 1899 yılında Sailing Alone Around the World adlı kitapta yayınlamış. Bu kitap Sadun Boro'nun çabasıyla Türkiye'de de Naviga yayınlarında yayınlandı. Bence o kitabı okumanızı öneririm. Türkiye'ye gelirsek bizde de amatör denizciliğin öncüsü Sadun Boro oldu. Yani Birçoğumuz için böyle. 1960'lı yıllarda eşli Oda Boro ile dünyayı ilk kez gezen Türkli denizciydi. Bugün bu öncülerin izinden giden denizcilerimiz var. Peki Fahrettin Kaptan, amatör denizciliğin ülkemizdeki, belki sonra dünyadaki durumu hakkında ne diyebilirsiniz? Yani o günlerden bugüne neler değişti? Valla benim gördüğüm, e, tabii ben... Yani dört senedir falan uzamam şu anda Türkiye'de ama benim gördüğüm Türkler e, yani bizim ülkemizin insanları çok fazla bu konuda yok sayılırlar. Yani yine de birçok yani ülkeye göre iyiyiz ama e, ne bileyim bu çok fazla para gerektirmeyen e, bir yaşam şekli. Bu bir yaşam şekli bir kere, yani onu söyleyeyim. Yani, e, bu, yani tam zamanlı yaşamak tek neden. Ya olabilir bir şey. Burada Panama'da bir çift var bildiğim kadarıyla. Onlar benimle iltifata geçti Instagram'da. İşte bizim e, Yurkan'la eşi var. Onlar da Guatemala'da. Caner diye bir arkadaş var. İşte bunlar bizi tanıdıktan sonra oldu. Yani gördüler ki olabilir. İşte oldu. Ben istiyorum ki yani Karayipler çok güzel bir yer. Ya işte kasırgalara dikkat ederseniz burada Türk nüfusu da olsun yani. Böyle bizim ülkemiz insanları da bunu yaşasın. Çünkü... E, yani sadece ee gelsin burada insanlar yaşasın değil. insanın vizyonu değişiyor. Ya. Yani evet, acayip deriz de bakış açı çok farklı oluyor yani. Eğer yani, Türkiye'de sadece Türkiye kıyılarında kalınırsa çok farklı oluyor. Yani dünyaya açılırsa çok farklı oluyor. Yani. Ne kadar çok evet. insanımız denizle e, tanışırsa her şeyi etkiler. Yani politikayı etkiler, işte yönetimi etkiler, sistemi etkiler, pozitif yönde etkiler. Yani o evet. konuda ben çok sıcak bakıyorum hatta yani millet şey diyor ya herkes amatör kaptan ehliyeti falan diye. E versin'de yani versinler ne var ki yani. Bence herkes yani en azından motive oluyor yani ehliyetim var falan diye yani. Doğru. Gid, ama şey, bir tane. Evet. Türkiye'de çok zor ama yani düşünün bir tekne almak istiyorsunuz yani en ucuz tekne işte 200 bin liradan başlıyor. Ama gidiyorsunuz Yunanistan, Hırvatistan bunun üçte bir fiyatlarla alınabiliyor orada tekneler ya da ne bileyim tekneyi aldınız onu en önemli şey barınma yani e, her zaman açık denizde olamıyorsunuz yani e, sonuçta marina fiyatlarının durumu belli e, yani Türkiye'de herhalde biraz zor e, değil mi ifade edin bu Şimdi, ekonomik nedenlerle evet bence burada şöyle bir ayrım ayır, ayırmamız lazım konuyu lokalleş çözebilmemiz için Hı. bir kere eğer bir düzenli bir işiniz varsa işe gidip gelmek durumunuz varsa bir eviniz çoluğunuz çocuğunuz varsa ve teknede tam zamanlı yaşayamayacaksanız Tekne aldığınızda marinalara bir kamyon para vereceksiniz demektir. Yani bu bir bir iki. Evet. benim önerim size eğer tekneniz varsa yani bütün dünyaya açılacak bir anahtarınız var demek. Yani Türkiye'de kıyılarında yaşayabilirsiniz isterseniz. Tam zamanlı yaşayabilirsiniz. Fonoz atarsınız, demirde kalırsınız falan. Yani bir sürü koylar var. Ha baktınız eğer sistem çünkü bu işte koronadan dolayı demirde bile kalmayı yasakladığımız dönemler oldu. Neden olduğunu anlayamadım. Ben mantıklı bir sebep üretemediğim Bakarsınız çıkarsınız gidersiniz başka bir tarafa yani tekneniz var ya yani bütün dünyaya dolaşabilirsiniz neden orada kalıyorsunuz ki yani, böyle bir şey var ya çıkın gidin işte Avrupa'da ya da Akdeniz Akdeniz'de biraz zor galiba ama buralarda çok kolay ve Atlantik'i ben geçmedim Atlantiği geçenlerle konuşuyorum geçmek geçmekte çok zor değil çünkü rüzgardan onunla arkadan geliyor ve 15-20'la 20 la. yani mevsiminde ama yani. Yani dünyanın her yerinde yaşayabilirsiniz, tam zamanlı yaşarsınız tekrar. Yaklaşık üç yıldır izliyorum yani Türkiye denizcileri mesela Fatih Aksu da çok beğendiğim denizcilerden bir tanesi. Hatta bugünlerde sizin oralardan geçip kanal işte kanalından Pasipia açıldı. Onu da ben konuk etmek istiyorum programda. Niye sizi konuk ettim? Ben şimdi aslında onu kısaca onu söz etmek istiyorum. Benim mesela Osman Atasoy'u önce biliyordum ben yani Salı'nın sonra. Osman Ata Soyu biliyordum izliyordum aynen sizin gibi işte Ege'de, Akdeniz'de ve dünya denizlerinde yelken yapan birçok çok Türkiyeli denizciydi. De sizin sayenizde tanıma fırsatım oldu aslında biliyor musun? Mesela Özcan Gülkaynağı sizin sayenizde tanıdığım, Keza yine Malta'da yaşayan Murat Hocamız var. Murat Eren soyu. Yine bu Akdeniz'de, güneyde yaşayan Saycan Kız YouTube sayfasınızdaki şey. Keza yine bu büyük yatış var bizim Bozcaada'da da. Ee, tekneyi işte yeniden hayata kazandırmaya çalışıyor. İnan, e. ha, evet. Keza Murat Kaptan Murat ve sevgili eşi Müjde'yi Özay Kaptanı e buna evet. benzer birçok isim ben sizinle tanıştım. <gülüyor> Aslında böyle bir misyonunuz da var sizin. Oo, çok teşekkür ederim. Ee, şarkı <gülüyor> arası daha versek. Fahrettin. Evet. Kaptan hangi şarkı var? Sandro'nun söylediği bir şarkı var. Alma Mia İspanyolca. Ne anlatıyor o ee... şarkı. Valla, oh, oh, işte çalışmadım geldi. Sonra tamam, sorayım. sorayım ama ya, Sandra. Yani. Aha, Sandra, sorayım. what is Alma, Alma Mia? Alma Mia is a song by e, Natalia Lafcadde. Aha. Isa Melonis. Hı, bu şarkı da Natalia Lafcadde. O biraz önce sevdiğim kıza evet. ait. Alma Mia e, isimli şarkı. E, tamam. Sandra'nın yorumuyla bu sefer? <gülüyor> tamam. Bayağı Sandra'yı seviyorum. <gülüyor> Alma mía sola, siempre sola Sin que nadie comprenda tu sufrimiento Tu horrible padecer Fingiendo una existencia siempre llena De dicha y de placer Vida y placer. Si yo encontrar un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría una alma que al mirarme sin desvirnada me lo dijese todo con la mirada una alma que me diera con su belleza el viento me lo que yo siento y a veces me pregunto que pasaría Si yo encontrar un alma como la mía. Sıra da hangi şarkı var? Faretnin kapansız. Anonseder misiniz? Evet, uh, bu şarkının yine Natalia Lafourcade'den. Nunca, nunca suficiente para mí. Sí. Nunca suficiente para mí. Um, Nothing is gonna enough for me. Never. E, e, hiçbir şey benim için yeterli değil tabi aşk anlamında, duygusal anlamda e, ismi öyle yani İspanyolca'dan çevirirsek, e, nunca suficiente para mí. Natalia Lafourcade. Nunca suficiente para mí. Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú qué crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor No lo ves, yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero así. Y tú te vas jugando a enamorar. Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar y no verás que lo fresco es algo incondicional. Y tú te vas jugando enamorar, te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Siempre quiero más de ti, no ha cambiado en nada mi sentir, aunque me haces mal te quiero aquí, mi corazón estalla de dolor, cómo evitar que se fracture en mil, acostumbrar no lo ves hiç nunca he estado así si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero aquí y tú te vas jugando seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. que, se dejan alcanzar. Y no verás que lo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 dentro de mis recuerdos por hacerme hecho llorar te perderás dentro de mis recuerdos por hacerme hecho llorar Babil'den sonranın bugün de sonuna geldik. Bugün okyanus ötesinden, Karayip Denizi'nden, Bahama Adaları'ndan Türkiye'li bir denizci konu vardı. Fahrettin Kaptan onunla söyleştik. Bayan Sandra'dan şarkılar dinledik. Latin Amerika'dan müzikler çaldık, dinledik. E bu söyleşinin devamı haftaya pazartesi 13'te 95.0 açık radyoda e Babil'den sonra da de devam edecek. E bu programın ve bunları önceki programların kayıtlarını Facebook Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. E program bir başka Latin Amerika şarkısıyla sona erecek. Havana'da Restorant La Vitoria'nın müzik grubu Grupo Evolución e o sırada sokaktan geçerken yolu onlarla kesişen İspanyol Flamenco şarkıcısı Argentina birlikte Willi Colon'un "Idilio" Safaşk şarkısını provasız doğaçlama söylemeye başlıyorlar ve sonuçta ortaya flamenco gırtlağı ile ve Küba ritimlerinin birleşmesiyle bu çok keyifli yorum ortaya çıkıyor. Willi Colon şarkısında beni motive eden tek şey ilahi aşkın ama yaşadığım belirsizlik beni senden ayırıyor. Çünkü zamanın acamasız karı ve boranı vücudumu soğutuyor. Sabırla seni bekliyorum ve Aurora Geldiğinde neşe dolu ruhun ve benimki birlikte eriyecek. Kalbim seni çağırıyor. Gerçekten sevdiğinde şüphe diye bir şey yok, kızgınlık yok. İkimiz sadece tek bir kalp. Bin yıl beklerdim eğer isteseydin ama zaman hızla geçiyor. Tek isteğim sevgi dolu saf bir aşk diyor. Bu şarkıyı Fahrettin Kaptan'a ve Bayan Sandra McLean'e armağan etmek istiyorum. Beraberliklerinde ve açık denizlerde. Provaları neta, rüzgarları kolayın olsun. Haftaya pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da. Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle. Ben Ercüment Gürçay. Hepimize, hayallerimize bir adım daha yaklaşacağımız güzel bir hafta diliyorum. Sağlıcakla kalın. Y ya la que estoy pasando, y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo ensilla. Se me agota ya la paciencia por ti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 Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri, Rujdi Şimşek ve Ayfer Şimşek'e teşekkür ederiz.